Baş parmağımın tırnağı düştü. Protest tırnak yaptırabilir miyim? Acaba abdeste engel olur mu demişler. Şimdi sahabe-i kiramdan Arfece radıyallahu an bir savaşta e, burnu yaralanıyor, kopuyor. Efendimiz ona altından e, bir protez burun taktırmasını öneriyor. Evet. Zamanla o altın e, koku meydana getirince gümüşten bu defa e, takılmasını, yaptırılmasını öneriyor. Demek ki protez takmak, o, burun mesela yüzdeki abdest organlarından birinin bir yeri tanesi. değil mi? Evet, bir evet. tanesi. Protez demek ki onun abdestine engel olmadı, guslüne engel olmadı. Aynı şekilde tırnak da eldedir, abdest organlarından birinin yerindedir. O, tırnağın da yerine protez bir tırnak takılması durumunda, bunun abdeste, gusle hiçbir engeli olmaz.